Ve men arada an zikri her kim gibi bizim Muhammedimizden yüz çevirirse sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatına ona dar ederiz diyor Allahu Teala. Aman efendi bir söz söyledin tercüme ettin ama benim aklım bunu idrakım kavramadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rivayetini kabul etmeyen milyonlarca insan var. Bunlar hepsi kimisi zengin, kimi hükümdar, kimi ordusu var, kimisi hükümdar, şudur şudur. Ha güzel ama kalpte şefaat olmaz. Sadırda refah olmaz. Allah kimi dilerse kalbini İslam ile şarh İslam selamdan gelir. Selam Allah'ın esmasıdır. Selam bir ismi de Hz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismidir. Kimin kalbinde Allah ve Resulullah'ın muhabbeti varsa o adam dünyada sefaya giriştir. Yani dinlenen dinlenir. Dinlenmeyen dinlenmez. Din denildiği vakitte din indi ilahiyede Allah'ın tarihi üzere İbnettin'e indi Allah'a ile İslam'dır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sıkıca sarılmandır. Resulullah'a her şeyinden ziyade sevmendir. Sevmediğin vakitte işi kaybettin demektir.